Piyasanızın kıyameti Kafamdaki her fikir alamet Ve bir senede gidip adalet Sarayı içinde iki hakaret Duruşmasına gir. Avukat dedi ki tiki var affet Rahatlıyorum beni karar et Vericilerle diri kalafet Uf. Yola devam et şaklı banlar kral kent Lewis Lane'i olmadan da başarabilir Clark Kent Yani benden uzak dur beni Rahat bırak ben Eski şehitlerin burası beni Özgür kılan kent Tatildeydim <gülüyor> Analizi yaptım, <gülüyor> magazini attı gibi bu piyasa bana disatı. <gülüyor> Paras diablo, hepsi karamizi attı. Hepsi kafa sıkarken sigara yaptım, kana bize yaktım. <gülüyor> Ama bir salgın gibiyim, deli ve kaba bir sapka. Güç, para ve saygı gene de para çok daha bir bastır Delici konusu bilirim, murban dosttan de değilim. Girişip bu işe soyundum, yok bir sansür ya da bir saksı. Meriç de ırgalamıyor beni hiçbir. Deli kişiliğim yazıyorum ritmik bir şeyin Şaka yaparken bile ciddiyim ben Değişim iyidir gelici değilim Bu rapçiler gelenekçiler kimde değil ben yenilikçiyim Oyunu bozdum bekarken ve bekareti yok Kazanıp tekrar müziğe yatırıyorum ve kar ediyorum <gülüyor> Haber salı çünkü bu kez fena geliyorum Dumanlanıyorum uyuyan dek uyandığında devam ediyorum Adamın kentin tozunu dumana katalım bu gece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 Sebeğini yoksa nasıl göstereyim ki istemiyorum gözle olmak Amına koyayım söz sebeğim İçimi döksem iyi de yazmıyorum bir söz Epeydir aklında, aklında. Söylemeliyim özlediğimi Serseriyim ben söz ettiğim şey özge değil ki Ben selim gibi şekerciyim Büyütür her iki göz bebeğim. Hepsi kafada bir iki. Bu gece dağıtı birin Bir anın yanında teyginim Atarım aradı bir adım Adamı yakala ritim O zaman havaya girinim Yakarız, cigara yaparız, şamata makara, kakara Kige, teki, damla, limon yapıyor beni ve anda pilot Bu gece, bu gece bir libido Manita sanki Anna Nicole Serseriyim ben, sevme benim ve alma idol, Hep yanımda, hep kanımda Tetra, hidro, kanla, Adamın kentin tozunu dumana katalım bu gece Kafama eseni yaparım, yoruma kapalı bu gece E bu gece, bu gece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 Dileip gün fazla parayı dua ediyor genç fakir. Sanırım ben biraz safarayım dumanlanıyorum beş vakit Tek isteğimiz nakit para, tek isteğimiz keşmanet Tek isteğimiz Kemal Paşa, tek isteğimiz Benjamet Sayarım paranın küs suratını, elime beni bir abaküs alıp Ben bu pilicim eksikleteyim ve ona diyorum hadi sürat. hadi Başarı seviyor tabii sürat Analiz ettim hani su bir kere iç demişti ama biz beş adet hali sünnet Makine ton, doksanların eksi teneyo Ya yeah. yeah, bu gece bu gece sanırım hepsi seksi geliyor. İçince hepsi veriyor, hepsi kanıma tesir ediyor Hacım ruhum geçiyor, özgür eski şehirin temsil ediyor Ah, donuna yemin eder yoluma çıkın Geri dönünce mikrofonu, kimse yerine oturamayacak Özgürlüğümü yarattım, kimse bu boka dokunamayacak Ve bu ülkede yapılamaz, dediğini serpoku yapacağım adım kentin tozunu dumana katalım bu gece